For, for down, Festival günlükleri Down festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo 94.9'da Festival Günlüklerinden herkese merhaba. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Ee, bu hafta biraz ekşi Fest'ten bahsedeceğiz. Ekşi e, geçtiğimiz günlerde yapıldı. E, orada e, üç grupla e, röportajımız oldu. Onlardan biri e, Beyrutlu Lübnanlı Daventin Bishop röportajımız var. Onun kaydını da dinleyebilirsiniz. Evet, ilk ilk başlıyoruz zaten. Evet, ilk... her hafta birer tane. Devam edecek Aynen. 3 hafta boyunca e, Şimdi bu hafta The Ventum Bishops'ı dinleyebilirsiniz Haftaya e, Cesu Daka ve e, Carmen Soza röportajları var e, Biri diğeri e, Önce yayınlanacak Hangisi olduğu sürpriz olsun Olsun <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi e, Feste gittik Katıldık Ben <gülüyor> Biraz ondan mı başlasak acaba evet, Ondan biraz başlayabiliriz yani... Buyurun efendim başlayın <gülüyor> Bayağı bir yol gittik açıkçası. <gülüyor> Ama e, ulaşması o kadar da çok zor bir yer değil yani. hezarfene gitmek kadar da zor değil. Hı -hı. Hem de bir de şehir içindesin. Temmler de rahatlıkla gidilebiliyor. Hı -hı. E, otoparkta bir sıkıntı yaşamadık. Çok rahat bir otoparkımız vardı. İş girdiğimizde de sakin. Ama gündüz sakin evet, değil. Evet gündüz e, hem grup yani kitle olarak çok yoğun bir kitle yoktu Hı -hı. şey olarak. Hem de sakindi. Yani evet yol biraz uzun ama hani ulaşım zorluğu açısından zor değil. Ya ama akşamki uzun. kalabalığı görmesem ben şey diye düşündüm. Acaba yolun uzaklığından yerin uzaklığından ötürü insanlar tercih mi etmedi Bilemedim. Ama tepkiler de vardı. Şeye, e, festivale. Evet, Ekşi yazarlarından tepkiler vardı. İşte biz bilet niye parası ödüyoruz zaten yazarız bizim festivalimiz tarzında. Eee Ekşi Fest'te konuştuğumuz zaman da akabinde bu, bu konuyu konuşmuştuk. Neden paralı olduğu, ne amaçla? Ekşi Fest'ün değişikliği olurduğu, organizasyon firmasının değişimi falan öğrenmiştik o zaman. Hı hı. Program yaptığımızda Evet, onu eee Ekşi Fest organizatörlerini <gülüyor> konuk aldığımız zaman eee Lila Yansı cevap evet. o Manu işte o Çağdan kaynaklandığını öğrenmiştik orada. Manu Çağdan'ın ya tamamen bilet parası vermeden veyahut da e, paralı ama cüze bir miktarda para koyarak, bilet fiyatı koyarak alması, olması gerektiğini önermiş. Onlar da kabul etmişler. Evet, Manu Chao'nun e, ne, ne diyelim prensipli <gülüyor> yaklaşımı yani ya hiç para ödemeyin bana diyor ya da normal paramı ödeyin diyor. Aynı şey biletlere de tabii yansıyor. <gülüyor> e, ortam, ortamı nasıl buldun? ortam yani gündüz ya yani insanlar genel olarak dinlenmek için hafta sonu değerlendirmek için gelmiş gibiydi yani sahne devetmiş hatta bunun bir tepkisini verdi işte Evet, duyduğum kadarıyla siz Türk seyircisi biraz <gülüyor> e, tembelmişsiniz dedi ki Türk seyircisini biraz daha röportajda dinleyeceğiz. Oldukça seven bir grup. Evet. E, evet. Ama Vantham Bishop gibi bir grubun müziğini düşünün, e, o sahnedeyken. Belki havanın sıcaklığından kaynaklı da olabilir. Yani hava sıcak olduğu için de belki insanlar. E, çimlere yayılmış. Evet, yayılmış. Yani herkes yatıyordu zaten sanki önünde kimse yoktu. Evet, yani chilling biraz ılınk havası vardı her yerde. Ama sonra biraz daha değişti akşam bayağı değişmiş. Özellikle Çesudaka ve Selda Baycan'da kitle biraz daha evet, hem artmış hem evet. de evet. tamamen artık sahnelere odaklanmış insanlar. Hı hı. Gerçi festivallerde gündüzler biraz öyle değerlendirilebiliyor. Yani hı. Avrupa'da da biraz öyle insanlar o sıcağın altında sahnelere gitmekten çok hı hı. E, çeşitli aktiviteler sunuluyorsa farklı veyahut da ee, ...insanların vaktini geçireceği... ...rahat yerler sunuluyorsa... ...insanlar çok sahneye gitmeyi tercih etmiyorlar. Evet. Yani ben çadırların orada takılan Hollandalıları biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir Akşam şey headliner yapmıyorlar. headliner saatine evet, kadar. Evet headliner saatine kadar. Yani headlinerlarda bile yani... ...insanlar geriden oturup rahat rahat... ...hiç o kalabalığa girmek istemeyip... ...izleyebiliyorlar. Evet. Ee, aktiviteler konusunda... ...orada bir takım standlar vardı tabii STKların standları vardı hı hı. vücut boyamaları vardı evet çeşitli işte şeylerin firmaların hı hı. bir takım standları vardı ben yemek alanını biraz zayıf buldum hı hı. bilmiyorum ne düşünürsün ama yani hem çeşitlilik çok fazla değildi sanki hı hı. hem ya aslında mi? festivallerde e, yurt dışında da aynı durum olduğu için yani biraz öyle değerlendiriyoruz. Yani benim en çok dikkatimi çeken e, veganlara kadar düşünülerek bir menü hazırlanmış olması ve yiyecek standların açılmış olması bence çok olumluydu. Hı hı. Genelde festivallerin en büyük atladığı konu diğer zaten yiyebileceğin şeyler dışarıda yiyebildiğin şeyler hamburger, pizza, işte, pizza ve benzeri işte... Hı hı şeyler ama mh, falafel bence güzel tercihdi. <gülüyor> evet falafelci de vardı. Evet e, şimdi o zaman isterseniz e, şeyden ikili yaptığımız Ventim Bishop röportajını bir dinleyelim. Ventim <gülüyor> Bishop'tan e, Nedir ve Edi normalde Ventim Bishop'u oluşturuyorlar ama <gülüyor> Edi yoktu. Orada çok genç 23 yaşında Selim, Selim diye diğer bir müzisyen vardı ki sonradan öğrendik. İşte Edy aile kurduğu için onlarla turneye gelemiyor Hı -hı. ve Nadir'le ya da Nader'le Selim yürütüyor. Şimdi festival alanında yeşilliklerin içinde ve hatta alternatif sahneye biraz yakın olduğu evet. için kulisler arkadan da o festival sesinin duyulduğu bir ortamda. Festival günlükleri olarak... E, ...The Ventum Bishop's'la röportaj yaptık... ...şimdi onu dinliyoruz... That, ...Lübnanlı bir rock grubu olduğunuzu... That, ...biliyoruz... That, e, that, ...okuduğumuz that, kadarıyla that, da... da e, ...oldukça ilginç bir tanışma hikayeniz var... ...orada iki kişi olarak başladınız ve... ...oradan muazzam... ...başarıya kadar geldiniz... ...hatta Red Bull Media sizin Lübnan'dan Amerika'ya olan seyahat hikayenizin belgeselini yaptı. Ee, i̇lk tanıştığınızda böyle büyük bir başarıyı öngörmüş müydünüz? Bu noktada size başka bir hikaye anlatmam lazım. Ee, yanımda görmüş olduğunuz kişi 3 yıl önce Lübnan'da tanıştığım kişi değil. O Eddie'ydi. Eddie şu anda bir aile and kuruyor. E, bugün burada yanımızda Selim uh, var. On e, onun yaptıklarını so devraldı. Selim'le tanışma Eddie hikayemiz, Eddie'yle Eddie. tanışma hikayemiz bar kadar bar romantik değil. Uh, Eddie'yle harika bir bar, bar kavgasında but tanıştık ve sevimli bir bar kavgasıydı ve hala bugün bile o konuşuruz o kavgayı. Ve böyle bir başarıyı öngörmedik ama iki kelimeyle özetleyecek olursam boşver yapalım dedik. Ee, ve herhangi biri bu yaptığımızla ba bağlantı kurabiliyorsa ne mutlu bize, harika bir şey olacak dedik. Dolayısıyla çok fazlasını ümit etmedik ama bir şekilde pozitif bakan kişilerdik. Aynen en iyisini <gülüyor> hedefledik. Zaten Selim enerjiyi ikiye katladı çünkü sadece 23 yaşında. Sinir bozucu derecede genç bir yaş. Peki, Venton Bishops olarak Beyrut konserlerinde Guns N' Roses ve Lana Del Rey gibi isimlerin alt grupları olarak çaldınız Beyrut'ta. Seyircinin size karşı tepkisi nasıldı? Bu durum müzikal yolculuğunuzu etkiledi mi? <gülüyor> Kesinlikle etkiledi. Guns o zaman tanıştığımızda, çaldığımızda çok büyük bir olaydı, bilirsiniz çok büyükler. <gülüyor> Ama en iyi hatıramız bu değil. <gülüyor> Aynı şey Ben <bana> <gülüyor> <rengi> için içinde geçerli. <gülüyor> e, İkisininle de hiç tanışmadık. <gülüyor> Ama seyirci bizi Beyrut'tan tanıyordu bizim seyircimizde ee, ve büyük bir konser oldu. Ama en büyük desteği dhudan aldık. Abu Dhabi'de Duhuydu. Formula bir için yaptığımız uh, bir Abu Dhabi konseriydi. Ve bizim seyircimiz değildi oradaki. Biz tanımıyorlardı. 30 bin kişiydi Duhuyu bekleyen ve 29 bini bizden hoşlanmayan çünkü Duhuyu bekledikleri için 30 bin kişiydi. Ve o noktada kendimizi kanıtlamanız lazım. Ben bunu severim. Çünkü oraya çıkmanız ve kendinizi bayağı bir kanıtlamanız gerekir. Bu çok zorlu bir şey. Ve tabii ki işimizi etkiledi. Yani isimlerden bağımsız düşünürseniz iş anlamında etkisi oluyor. Ama bizim için insani düzeyde The ile tanışmamız büyük bir şeydi. Çünkü her şeyden önce kibar insanlar bizi görmeye geldiler. Bizimle sohbet ettiler. Konserden sonra yaptıklarımıza minnettar olduklarını gösterdiler. Tam bir rock'n'roll harcılığı yaşadık bu adamların yeah. kalitesini gerçekten görüyorsunuz yes. ee, Sleep with the Lison albümünüzün remastering edilmiş ve iki şarkı eklenmiş yeah. hali Avrupa'da yeniden yayınlanacak ee, evet yeni bir tasarımla yayınlanacak ee, bunun ötesinde yeni bir albüm fikri var mı aklınızda? Ne bekleyebiliriz? Aslında sadece fikir olarak değil, artık makinelerde, bilgisayarlarda kayıtlı ve üzerinde çalışılmış halde var. Ee, burada Selim'in katkısı çok değer kazanıyor. Çünkü Eddie turne yapamıyor ama albüm ar arka plandan destek veriyor. Ama Selim bir sonraki albümümüz için çalışan asıl kişi ve yeni albümü Batı'nın da... Batısındaki Melekler şehri Los Angeles'ta kaydedeceğiz. Bundan önce bir EP çıkacak. Ağustos ayında bir EP kaydediyor olacağız. Eylül gibi çıkar tahminim. Ama yeni albüm orada ve harika olacak. Ve şu an sadece biz biliyoruz. Ve bunu herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Harika, yani önce bir EP yayınlanacak, sonra albüm olacak. EP'nin önce yayınlanacağını bilmiyorum çünkü turne ve festival programımızdan dolayı takvimimiz yoğun. Ama şarkıları kaydedeceğiz, sonra da EP mi olacak, yoksa full albüm mü çıksın diye karar veriyor olacağız. Ee, ama yeterli sayıda şarkı var albüm için ve çok güzeller, tabii şahsi fikrim. <gülüyor> festival demişken, daha önce de Türkiye'ye geldiniz. Yeah. Türk seyircisinin Türk seyircisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk seyircisini çok seviyoruz. Ben şahsen farklı sebeplerden dolayı son 6-7 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyorum son iki yıldır da müzikle ilgili olarak Türkiye'ye geliyoruz. E, Stage arttaki şahane insanlarla çalışıyoruz ve Türk seyircisi gördüğümüz en heyecanlı e, seyircilerden biri Çünkü yaptığımız müzikteki oryantel etkileri ve o havayı hissedebiliyorlar ve buna rağmen blues ve rock, rock and roll yapıyoruz. Hepsi hayranları, hardcore rock sevenler, hipsterler ve benzeri tüm kitleleri müziğimiz bir araya getiriyor. Yani Death Metalcileri de, Organic uh, Hipsterları uh, da uh, görebiliyorsunuz drama, ve aynı zamanda belki It's daha nice muhafazakar movie. birini de görebiliyoruz. Çok çeşitlilik içeren bir dinleyici diyebiliriz. Yeah. Son sorumuz şöyle, dünya çapında birçok festivalde çaldınız. Ee, sizin için o konseri unutulmaz yapan en heyecanlı seyirci hangi festivaldeydi? Exciting. Özellikle festivallerden mi bahsediyoruz? Evet, en ateşli seyirci hangi festivaldeydi? Benim için Güney Afrika'ydı. Afrika, Selim o zaman bizimle değildi. Was, uh, Güney Afrika'da rock, rock <gülüyor> Rocking the Daisies <gülüyor> festivaliydi. MGMT <gülüyor> ve Crystal Fighters'la da birlikte headlinerdık. We ama seyirci bizim kim olduğumuzu pek bilmiyordu. So e, MGMT için heyecanlıydılar. Uh, uh, uh, yani oldukça them. garipti uh, ama maybe onlara maybe ulaştık. Diğerleri konusunda belki Selim senin alanında, hangi festivalde? I mean, Bilmem, Wicker biraz düşünmem beyrut lazım. Beyrut yeah. olabilir. Beyrut, Aa, evet, Beyrut'ta Viker, Viker Park olabilir. One, Beyrut'ta Warburg, ekşi benzeyen yeah, yani, ama tabii you know, daha sıcak havada bir festival var. Yani denize girebiliyorsunuz. Festival, Viker, Park. E, Viker Park festivali is, bir aile like organize my... ediyor bu festivali. Kumsalın hemen yanında çok, görme, çok güzel ve görmeniz lazım. Siz de festival turu yapıyorsunuz değil mi? Evet. İnternetten bakın mutlaka gelmelisiniz. Belki seneye. Ben size yardımcı olurum. Çok güzel bir festival. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Vize de yok. Ben de kalırsınız. Anlaştık. Kesinlikle. It's çünkü bigger, gittikçe bigger. büyüyen harika And bir festival ve yapanlar çok çok iyi insanlar. So, well, you, festival günlükleri thank olarak bizi much. kabul ettiğiniz için ve röportaj için yeah. teşekkür ederiz. Nice you, Biz teşekkür mi? ederiz. Yeah. Çok thanks. memnun olduk tanıştığımızda. Aynen bizler de. Çok teşekkürler. Evet, festival günlüklerinin e, Ekşi Fest 2015'te The Phantom Bishops röportajını dinledik. Ee, oldukça keyifli bir gruptu çok evet. e eğlencelilerdi Beyrut'taki festivale davet ettiler Ama bizi genel olarak hepsi aynı durum dedi ben en çok zaten Carmen Zuz'a da çok keyif aldım çok onunki daha böyle samimi içten bir röportajdı Lentin yani Bishop'ta Çesutak'a da bayağı bir eğlendik. <gülüyor> Aynen öyle enerjileri çok... Ama Carmen'in <gülüyor> Carmen enerjisi de harikaydı. Evet. Yani... Ruhani evet. bir enerjiydi. Aynen öyleydi. Ee, onun daha ince bir frekansı evet. vardı diyelim... ...bilenler için. Ee, peki o zaman ekşifes röportajlarımızı... ...haftaya ve ondan sonraki haftada... ...aralarda dinleyebilirsiniz benzer şekilde. Aslında... E... Şey olarak e, biz heyecanlıyız çünkü festival günlükleri olarak Rakverter Festivali'ne gidiyoruz. Belçika'ya gideceğiz. E, dolayısıyla haftaya e, bu saatlerde değil mi Belçika'da olmuş olacağız. <gülüyor> evet. Ne düşünüyorsun ile ilgili Gökhan? ile ilgili Hı -hı. bir iptallerle dolu bir festival yaşıyoruz. E, Birçok isim ilk Semzimit iptal oldu. Ondan sonra Foo Fighters iptal oldu Dave İsveç'teki konserde ayağını kırdığı için. Hı hı. Hatta bütün turnesi şu an iptal oldu Foo Fighters'ın. Ee, kötü oldu tabii o Foo Fighters'ı görememek biraz üzücü. Evet Dave Grohl e, konserde düştü sahneden hı hı. ve ayağını kırdı. Evet <gülüyor> Tam da Rockverter öncesi diyelim Aslında sadece Rockverter yok Onların İngiltere turneleri var İkping Pop zaten İkping Pop var böyle de bu sene evet. yer alıyorlardı evet. O var Bu arada Glaston'da da Foo Fighters iptal olduğu için Florence'ı Hiltliner olarak hmm. sahne alacak. Evet Enteresan çünkü e, geçtiğimiz haftalarda Florence'ın bir açıklaması vardı. E, o açıklamada şey diyordu hani bir gün Glastonbury'de headliner <gülüyor> olmak e, hani onunla ilgili bir şeydi. <gülüyor> Soru sormuşlar herhalde anladığım kadarıyla. E, tabii ki hani fikir olarak bir gün Glastonbury'de headliner olmak muazzam bir şey falan gibi bir açı yoksa. <gülüyor> açıklaması vardı. Bilmiyorum Florence'ın nazarı... Deymiş ne göz varmış bir arkadaş ya <gülüyor> ya da niyeti çok kuvvetli. Hani evet. E, yani çok istemiş. E tabii Evren nasıllarla ilgilenmiyor. Sen onun neden nedenlerini söylemen yetiyor. O nasılları bir şekilde bir araya getiriyor. İlginç bak, enteresan oldu bu da Florence'ın headliner evet. olması e, aslında o açıklamadan de... sonra. Çünkü o açıklamada şey vardı. Hani. E, tabii güzel olur ama Hı -hı. Hani işte önümüzdeki birkaç yılda olur mu olmaz mı Hı -hı. E, anlamı da vardı. Dolayısıyla enteresan olmuş. Yani bakın bizi nasıl olacak bilemiyoruz. yerine Rockverter'de kimi getirdiler? Hmm, Tales on Earth. Man ha, the, tallest the tallest man on Earth. Ha, iyi, i̇yi grup ama aynı kalibrede mi? Değil tabii ki de. Yani Sam Smith biraz daha popüler bir isimdi. Ee, i̇yi bir isim. Ben çok sevindim. Kaçırmayacağım da açıkçası. Ama e, bir Sam Smith değil. Yani Sam Smith çok sağlam bir giriş yaptı. Ve bayağı bir ilgi de gördü. Sam yerine olması belki biraz daha farklı bir isim olabilir miydi? Bilemiyorum. Yani bu sebeple Foo Fighters'ın da ben boşluğunu çok doldurabileceğini düşünmüyorum Rock Fighter'ın. Yani... Gerobi gibi bir isim açıklamaları gerekir çünkü Robi'nin 20 ile 26 arasında bir boşluğu var turnesinde. 25'ini sığdırıp oradan Robi İsveç'e gönderirler mi görmek lazım. Yani olabilirse bence mantıklı iddianır. Şu an fu Fighters'ın yokluğunda Robi gözüküyor. Olmazsa da yani <gülüyor> Elbaba kadar kaldık. <gülüyor> Elbaba kalınır o problem değil ama. Yani benim işte... zaten tercüm Elbaba. Yani Foo Fighters'ı büyük bir kısmını izledi. Elbow'u izlemek için geçecektim. Güzelce bunun dışında program biraz sıkıntılı de. Çünkü çok büyük çakışmalar var. İşte Foo Fighters iptal olmasaydı büyük bir kısmını izliyorsun ama Elbow için sahne değiştirmek gerekiyordu. Lenny ile Damien Rice çakışıyordu mesela. Jessica ile Tovelo çakışıyor. Yani inanılmaz çakışmalar var. Bu arada Rakverter'de asıl benim hmm, hep konuştuğum kişilerde Rakverter bir headliner festivali diye. Ee, bunda benim biraz görüşüm değişti tabii. Katıldığı yani ilk kez katıldığım için artık benim için Rakverter biraz daha afiş festivali. İsimleri toplayıp ama programa bakıldığı zaman çok kısa sahne alıyorlar yani Bloodsum mesela ben Ziget'te bir buçuk saat izlemiştim burada kırk dakika bir süre alacak ki çok az bir süre. Evet bence. o biraz sıkıntılı yani evet isimler var headliner'lar var ee, önemli isimler de var ama bakıyorsunuz en fazla böyle bir saat falan ka, sahnede kalma süreleri evet. ee, tabii ki haliyle her festival olduğu gibi çakışmalar var. <gülüyor> hani çakışmaların üzerine bir de sahnedeki kısa kalma süreler eklenince evet. yani benim için en büyük Hayal kırıkları zaten şeylerin olması Saatlerin bu kadar kısa olmasıydı Yani ben o kadar ismini izlemeye gidip de 40 dakika görmek için gitmiyorum Benim gibi çoğu insan da gitmiyor açıkçası Orada belki bir ticari bir duruş da olabilir mi Yani, yani... şey anlamında söylüyorum sonuçta Bir sanatçının bir buçuk saat performans yapması <gülüyor> Ve onun karşılığındaki kaşeyle Hani 40 dakika yapması Evet farklı. belki kaşeden ötürü olabilir Yani kaşe tercihlerinden olabilir Hı -hı. Ama bu ilgi biraz kaydırır Yani ben Ziget'in büyüklüğünü bir kez daha görmüş oldum açıkçası <gülüyor> <gülüyor> Yani Rakberte'ne bir daha gider miyim? Bilemem Evet. son olacak. Bu arada hemen hatırlatalım festival günlükleri olarak biz e, alandan da canlı e, canlı değil ama her gün orada gerçekten program ismine yakışacak şekilde e, günlük tutacağız. Dolayısıyla festivalin e, 4 gününde de kayıtlarımız olacak ve bunları yurt dışından bir şekilde size ulaştıracağız ve e, bunları da dinleyebileceksiniz. Evet şimdi o zaman e, bu hafta e, sonuna geldik programın. Rakverter'de sahne alacak isimlerden biriyle bir parçayla veda edelim istedik. E, Hozier'den e, Take Me to Church'u dinleyeceğiz. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenemi. Haftaya görüşmek üzere festival günlüklerinden. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 I was born sick but I love it and me to be Festival günlükleri, dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar, yeah. hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengez.